وبالعلم والخيط في العلم دهورا bu fetret ehli bahsinde sadece önemli olan nedir? Yani fetret ehli bir zamanlık söz değildir hocam. Ha bir zamana bir miktar değildir. Ha. Yani o zaman kudret beyim zayıfladığında diyor şey şey desem şey, de o zaman diyor fetret olur. Ha fetret vakti der. O zaman demek ki şu zamanda da fetret, evet, ha, fetret olabilir. Ha şu zamanda da yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da fetret olabilir. Ve şu zamanda fetret zamanı. Yani şeyin varlığı bunu değiştirmiyor. Yani Kuran'ın var olması, hatta Kuran'ın muhtemelen bütün dillere tercüme edilmiş yani meali yapılmış olması ve artı yani kitapların birçok kitapların tercüme edilmiş olması vesaire bunu değiştirmiyor bu hali. Çünkü kitaplar kendi zatında yani bir şey kendi zatında doğru okunmadığı zaman bilir kişi tarafından okutulmadığı zaman o zaman kitaplarında faydası kısıtlı kalıyor. Dolayısıyla asıl yani asıl o zaman yani aslen hücceti kaym kılan aslen nedir? Yani özü, özeti bir şey yani bir bir yerde hücceti kayım kılan aslen ulaştıran kimse ha ulaştıran kimse konusuna göre artık ha, yani ulaştıran kimse o Dinde artık asıl olan mevzularda yani bütün dinlerde eşit aynı olan yani i̇slam âm olarak ifade ettiğimiz dinin aslı olan konularda yani Müslüman'ın varlığı kafidir. Çünkü zaten Müslüman onun için Müslüman olmuştur. Onun yani davet yapması, onun bu gerçekleri insanlara ulaştırmaya çalışması bu kafi gelecektir ama şeriatın belir be, belirlediği ve ha, aktardığı beyan ettiği konulara gelince yani o İslam İslam-ı olarak tabir edebileceğimiz konularda orada hücreti kıym kılacak olan alimdir yani. Hı. Alim şahsiyet yani. Yani o işi bilen. Evet yani şimdi ondan sonraki bab yani burada şimdi asla ne diyor Şeyh Ali bin hudayr rahimehullah bu ee, Meselinin artık yani esasını şey etti, sana verdi. Önemli olan yani risalet öncesi yani. Ha, isimler vardır, hükümler vardır. Risalet sonrası isimler vardır, hükümler vardır. Ve şirk konu olan yani o asıl konu o şirk ismi hüccet ikamesinden önce de var olurdur, var olur ve hüküm itibariyle de var olur ama ne manada? Hüküm itibari var olur azab düşü yani o teberri etme hükmü Berat hükmüyle beraber gelir hüccet-i evvelinde velinde ama ama e, tazib Ha şimdi diyor ki babu fa asliyine, Yahudi, min kufri, men fa'ala fi'l-müşrikîn el-asliyîn ev el-yahûdî ev ve gayrihim min milel küfr'e ulhiq bihim. Men fa'ala fi'l-müşrikîn el-asliyîn ha şimdi o zaman burada şimdi ev el-yahûdî ve nasara ve gayrihim min milel küfr'e ülheq behim onlara ilhak edilir. Bu niye getiriyor babu? Konuyu topalıyor yani ha. Konuyu artık topalıyor ve burada konu ne? daha da önce daha önce dediğimiz gibi senin getirdiğin bütün deliller hepsi asli müşrikler hakkındadır. Yahudiler için inmiştir vesaire. Sen bunlara nasıl İslam'a müntesip olan kişileri üzerinde uyguluyorsun? Şüphesine. Ha? şüphesine bir cevap mahiyetinde. Qale Teala ve neqin ve çekele hanife ve la O zaman yani burada ve la tekunenne minel muşrikin muşriklerden olma olma ve neqin ve çekele dini hanife O zaman yani ayetin delaleti nedir? <coughs> Yani ya hanif olacaksın, hanif olmasın o zaman ne olursun? Muşrik olacaksın. Muşrik olacaksın. yani <gülüyor> olma. Yani muşriklere, muşriklerin yaptıklarını yaparak, onlara benzeyerek muşrik olma. Haniflerden ol, yani tevhid üzere ol manasında. Ve kâle Teala, وَدُّوا لَو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ O zaman ne yani siz? burada bab başlığı dahilinde yani ona, on, o bağlantıda onlar sizin yani kendileri gibi kafir olmaz, ol, ol, olmanızı isterler. Demek ki o zaman yani kafir gibi olabilirsin sen de kafir gibi olabilirsin aynı olabilirsin ne zaman aynı olursun eğer onların yaptığı Yapamazsın. fiilleri işlediğin zaman sen de onlar gibi olursun. Zaten şey de orada ha Bâb-u ben fe'ale fe'lel-muşrekerin asliyim Burada şüpheyi nasıl itiraz ediyor Şeyh Ali bin Hudayr? Yani sen dediğin zaman ya da şüpheci dediği zaman sizin bu getirdiğiniz ayetler hepsi asli muşrikler hakkındadır. O da diyor ki ona cevaben tamam doğrudur lakin orada şey illet nedir? Onları yani muşrik yapan illet o işledikleri şirk fiilleridir. Ya bu şirk fiilleri eğer İslam'a müntesip olan birisinde de var olduğu zaman o zaman onlarda aynı hükmü alır yani onlara ilhak ederiz asli muşriklere, Yahudiler, Hristiyanlar ilhak ederiz. Aynı burada dediği gibi, onlar da sizin kendileri gibi kafir olmalarınızı isterler. Fetekunûne, sevvâen ozman eşit olmanızı isterler. Kâle Teala, ve lâ tekunûkellezîne ve hum Burada da yine ne Allah Azze ve Celle neden nefiye nehy ediyor? Yani onlar gibi olmayın. Çünkü onlar gibi davranırsanız قَالُوا سَمِعَنْ وَهُمُ لَا Onlar gibi ha duymayanlar, işitmeyenler gibi olursanız o zaman hükümde de aynı onlar gibi olursunuz. Yani onları ilhak edilirsiniz. Yani bunların hepsini ne burada şahit getiriyor? Fiil, aynı fiilleri işliyorsan o zaman onları ilhak edilirsin. Eğer senin işlediğin fiiller şirk fiil ise o zaman onlar da işlediği fiiller şirk fiilidir. O zaman yani aynı hükme alacaksın. Aynı konuda olacaksın. Onlara ilhak edenecek, edileceksin. Ha biz bunu nasıl ifade etmiştik? Demiştik ki o asli müşrikler yani sen onları şirkne nispet ediyorsun için. Çünkü onlar bir şey bozuyorlar. Neyi bozuyor asli müşrikler? Ha isam İslam'ı bozuyorlar. Tamam yani mesele yani mesele senin ee, risaletle veya da Risalet yani Risaletin gelip gelmiş olması ile alakalı bir mesele değil. Çünkü o İslam'a müntesip olan kişi de o da bir İslam'ı bozuyor. Mesela o belki zekatı terk etmiyor. Zekatını veriyor orucunu tutuyor. Hacca gitmiş. Belki yani gıybet yapmıyor. Zikirler yapıyor vs. Birçok yani, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği şeriatla getirdiği birçok ibadetler yerine hatta namaz kılıyor vesaire. Bunların hepsini yapıyor. Ama, şimdi aslen magyan islamul khas yönünden bir şey bozmuyor. Lakin bozduğu neresi, o Allah'tan başkasına yani Allah'a mahsus olan bir, mülkiyet, bir, bir mülkün tasarrufunu başkasından, başkasında itikad ediyor. O zaman bu şimdi hangi yönden yani İslam'ın hangi nesini, nesini bozmuştur? Ya, am'ın yani aslını bozmuştur. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hususen getirdiği o şeriatına mahsus olan bir, mahsus olan alanda bir şey bozmamıştır ha. Yani dinin aslını bozmuş. O dinin aslı bütün resullerde aynıdır. Dolayısıyla mesele risaletin gelip gelmesiyle yani asla yani alakası yoktur ha. Yani, yani İslam, bu asli muşrikler ve İslamı muntesip olan muşrikler aynı ayetlerle muhataptır. Çünkü ikisi de aynı şeyi bozuyorlar. Asli muşrik de İslam'ın, yani am İslam'ı bozuyor. Mu, İslam'ın muntesip muşrik de İslam'ın amını bozuyor. Dolayısıyla ikisi de yaptığı şey aynıdır yani. Yani aynı burada Şeyh Al-Muhuder'in dediği gibi. وعن ابن عمر مرفوعا رضي الله عنهما مرفوعا من تشبه بقوم فهو منهم. رواه ابو داوود وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا لا عن سنة من كان قبلكم فذكر يهود والنصارى متفق عليه. وقال ابن تيمية رحمه الله في من جعل الآيات آيات النازلة خاصة لمن نزلت بسببه ولا يشمل النوع أو المثال فقال يعني بوردة شندي ابن تيمية رحمه الله فيمن جعل الآيات النازلة خاصة لمن نزلت بسبب ولا يشمل النوع أو المثال يعني آيتي هنا لتخصيص دنر سببي, سببي لا يعني فعقا إلى تخصيص دنر جوابا ديوك فلا يقول مسلمون أن آيات الظهار لم يدخل فيها إلا أويس بن صامد وآيات اللعان لم يدخل فيها إلا عاسم بن عدي ve an zem el kufarı, Yani bu elbette hiç kimse zihar ayetini sadece Uways bin Saamet için geçerlidir demiyor. Ilakis. Yani o fiil işlemiş olan herkes için aynı şekilde geçerlidir diyor. Vateli an ayeti. Bu da sadece Asim bin Adi ki nuzul sebebi onlar. Yani nuzul sebebi Asim bin Adiin liyan, liyan yapması veyahut da işte o espin sametinde zihar. zihar yapmasıdır. Ama hiç kimse onlara taksis etmez hükmü. Bilakis aynı ameli işlemiş olan, aynı fiili işlemiş olanlara de kıyaslar, yani kıyaslalar hükmü onlar içine geçer işlemetiller. O anne zem el lem yedhul fihi illa kufarı qurayş bunda kimse demez yani kafirlerle alakalı ayetler sadece Kureyş kafirler için geçerlidir. Veyahut da sadece onların onları onlar kötülenir. Bunu kimse demez. Bu nahvu zâlike Yani bu ne için yani bu ne Müslümanlar ne de akıl sahibi yani insan ha bunu böyle bir şey demez. Ve kâle Ebû Tuayn Amma qawlu man yaqulu anna al-ayata allati nazalat bi hukm al-mushrikin al-awwalin fala tatanaawalu man fa'ala fa'lahum fa hadha kufrun adhim. Qala minhu anna al-hudud fi kanu O zaman eğer böyle dersek, o zaman şeriattaki bütün var olan hükümler yani geçmişte yaşamış insanlar için idi ve o geçti bitti. Yani eğer, eğer e, nüzul sebebiyle taksis edersek, e, o zaman onlar zamanda yaşamışlar, e, bugün yaşamıyorlar. O zaman hükümler onlar için geçerliyse sadece. O zaman artık bizim o hükümlerden artık bir payımız yoktur. فلا يحدو زن اليوم ولا تقت أو يد السارق و و Bütün Kur'an, bütün hükümler olur, bu olur. Yani işlevsiz kılınmış olur. Dolayısıyla burada tabi sözü şey ha amma قول من يقول ان الايه التي nazlet bi hukum al mushrikin al awalin fe la tatanaul man faala felehum onların fiillerini işleyenleri kapsamıyor diyenler o nedir fehaza kufrun azim bu büyük bir küfürdür çünkü sünnetmiş oluyorsun yani aslen sen burada ne diyorsun bütün kur'an'ı yani bütün şeriatı atıl kılıyorsun atıl kılıyorsun ha artık yani bunlar zamanımızda işlemez diyorsun. Tab bunu kimse söylemiyor. Yani ki hiçbir alim bunu sev söylemiyor. Ama şimdi mesela yani bu nerede şahit getiriyor? İşte o zaman yani neyle hükme diyorsun sen? Yani o kişinin fiiliyle o kişinin o kişinin fiiline binen bir hüküm gelmiş. Sene diyorsun ki o zaman o fiil kimde var ise o zaman aynı hükme alır. Nasıl ki işte zihar yapan ya zihar yapan, o ismen samet gibi ne etti? Allah azze ve Celle bir hüküm indirdi. Epeke hala şimdi bizim zamanımıza biraz birisi zihar ettiği zaman, zihar yaptığı zaman onu biz onunla mı taksis ediyoruz? Yani bu ayet sadece onun, hakk, yani onun hakkında inmiş in, inmişti. Dolayısıyla yani o hükmün için geçerlidir mi diyoruz? Yok, bunu kimse söylemiyor. Bilakis diyoruz ki yani ayet vardır bu konuda. Ayet vardır ve bu ayette böyle yapan herkesi kapsıyor. Demiyoruz bu ona mahsus. Aynı bunun gibi diyor ki Şeyh Ali bin Hudayr. Aynı bunun gibi yani o, hani benim getirdiğim o asli muşriklerle, evet o ayetler asli muşrikler hakkında indi, doğru. Lakin o kişiyen yani ayete konu olmuş olan o kişilerin fiilleri sebebiyle o ayet indi. Dolayısıyla her kim ki o fiiller işlerse o ayetle muhatap olur. Aynı mesele. Onun için bunları şahit getiriyor. Yoksa kimse elbette demiyor. Ama peki ya, burada demediğini ya da burada kabul etmediğini niye burada da aynı şekilde kabul etmiyorsun? Niye burada bunu itiraz ediyorsun? Niye diyorsun burada bu ayetler asli muşrikler hakkında indi? Ama burada demiyorsun o bu ayet Uves bin Samit hakkında indi. Onda taksis etmiyorsun. Ha? Ama orada onlarla taksis ediyorsun. Bu yani akli kıyasa da muhalif. Tam yani böyle de izah edebilirsin meseleyi. Yani sana itiraz getirildiği zaman bu ayetler hepsi asli muşrikler hakkında, Yahudiler hakkında, Hristiyanlar hakkında inmiş ayetlerdir. Bunlarla siz nasıl İslam'a müntesip olanlar için deli getiriyorsunuz? Diyebilirsin yani fiil aynı fiil. Hükümde yani fiile verilmiştir. Dolayısıyla e, kim aynı o fiilleri işleyenler de aynı hükme alırlar. Veyahut da ama, diyebilirsin ki yani onların bozdukları İslam'ı bunlar da bozmuştur. Dolayısıyla onlar nasıl şirke ilhak ediliyorsa bunlar da şirke ilhak edilir. Sonraki bab Babu Luhu kısm-ı küfrü lezî bi şirk Yani küfür isminin ilhak edilmesi hüccet ikamesine level ama ne manada şirk manasında küfür. Şirk muanasın küfür ha, bu Allah, ve cddha, ma kana ayet, nerede, men quon kafirin. Tam men quon kafirin. Allah Azze ve Celle onu kafir bir topluluktan sayıyor. Kafir bir kavmden sayıyor. Belkis ve kavmi. Ve ma mâ kâne te'budu min dûnillâh. Ama yaptığı nedir? Te'budu min dûnillâh. Allah'tan başkasına evet. ibadet. Evet. Hatta on daha da tefsiri açıklıyor. Ve cettuhu kavmâh hudhud diyor. Onu haber getirdiğinde. Yani güneşe ibadet ediyorlar. Ha şimdi burada yaptıkları fiil asneli nedir? Şirktir. Ama Allah azze ve ocahı onu nasıl isimlendiriyor? küfür olarak isimlendiriyor. Ama doğrusu babu luhuq ism-i küfrü الذي şirk. Yani şirk manasında küfür. Çünkü ha burada asm bu babun konusu ne? Yani şirk ve küfür ayrımı. Ha biliyorsunuz ulema arasında şirk ve küfür ayrımı yapanlar var ve yapmayanlar var. Yani şirk küfür aynıdır. Man, şirk ve küfürü kelimelerini aynı değerlendirenler var. Bir de şirk ve küfür kelimelerini farklı değerlendirenler var. Ha şimdi burada diyor ki yani küfür ismi çünkü neye binaen tabi bu şimdi? Çünkü ne ispat etti burada Şeyh Halil el Yani küfür ismi aslen ne? Hucret ikamesinden sonra gelen bir isimdir ha. Çünkü küfür tekfir nedir? Taazib ahkamındandır. Dolayısıyla taazib de neye gereklilikle risalenin ulaşmasını gerekli kılar. Ama şimdi yani küfür kıyamen yani hüccet ikamesinden önce de risaletin gelişinden önce de küfür ismi gelebilir. Amazon o, o manada ne manada küfür yani şirk manasında. Yani küfür ismi verilir. Aa, öyle, de, öyle diyelim. Küfür ismi verilir ama küfür hükmü verilmez. Tamam Küfür yani isim ve hüküm arasında bir ayrım, bir ayrım gözetiyor. Küfür ismi verilir lakin küfür hükmü verilmez. Çünkü küfür hükmü neye bağlıdır? Risaletin Güzel. ulaşmasına bağlanır. Dolayısıyla burada bu ayetinde yani bu manada değerlendiriyor. O zaman min kavmin kafirin, min kavmin muşrikin manasında. Yani burada kafir ne? Kafir müşrik manasında almış. Ki lügaten aslen dediğim ya yani köfir ve şirk arasında bir ayrım var mı? Var. Ha Çünkü şirk nedir? Şirk yani eşraka, şeraka manasında yani şarak şârakânın yani ismi masdırıdır. Şirk. Ha işrak manasında yani. İşrak ve müşârake manasında aslında şirk. Ortak yani eşrâka. Eee ve eşrikehu fi emri diyor ya Musa aleyhisselam. Ortak şeysi için, kardeşi için. Bu eşrikehu fi emri yani onu bu bu işi bu şeyde yani Firavuna gidip ona daveti ulaştırmakta. Onu bana ortak kıl yani. Onu benimle beraber kıl. Benim işimde onu da pay sahibi kıl. Aşraka. Aşraktuhu fel emr. Ne demek? Yani onu bu işte ortak kıldım. Ve şaraka. Aşraktuhu da aynı manada. Aşraka şaraka. Aynı manada. Ha de o zaman ne? Yani lügatın aslında ne manaya geliyor? Yani bir şeyde ortak olmak. iki yani o ortak olan şeye şeyde o iki taraftan her biri infirat edemez. Tamam mı? Or yani ortaklık o yani. Şirk o. İki tarafın ortak olduğu ve iki taraftan birisinin de ne? infirad etmediği. Bu şirk. Ama küfür nedir? Örtmek. Setretmek. Ha, Ki hatta kufr aslen aslen nedir? Kefırdır. Kefır. Yani, fethaydı yani. Kef aslen. Fethalıdır. El kefru. Yani el kufru el kefru. Ve darabe babından da aslında kefara yekfiru kefra. Hmm. Aynı darabe yedribu darben gibi. <gülüyor> yani ama ne etmiş o? Yani o da nedir? E, setir'dir. Setir. Bir şey yani kefara o zaman ne manada? Setara manasında. Kapattı manasında. Dolayısıyla Arapta ne diyor? Kefara. Yani şeye de kafir der. Çiftçisi. Çiftçiye kafir der. Geceye kafir der. Ha yani karanlık geceye kafir der çünkü yani günü kapattığı örtü için. Hatta köye kafir der, ahalisini kapattığı için. Hatta bu konuda hadiste tochrıcı kumünha, e, tochrıcı tochrıcı kumurrumünha kafran kafran hadisede geçiyor. Kafran kafran, qariyeten qariyeten manası. Köy köy, sizi yani Rum ehli buradan çıkaracak Şam topraklarında köy köy çıkaracak yani kaf, o zaman kafir yani as, aslı kafirdir o da ne? sonra kufir ama kufirde asıl olan nedir diyor? Yani setir Cuhut ankara manasında yani inkar manasında dolayısıyla yani şimdi aslen pekira şimdi kufur ve şirk yani lügaten bir beraberliği yok mu? benzerliği yok mu? var yani kufirde netice nedir? yani Allah'ın azze ve Cid nimetlerini Nimetlerine karşı bir nankörlük yapmak yani o manada ne etmek yani kendi nefsini, kendi hevasını yani ortak koşmak. Çünkü aslen o nimetlerden ötürü ne etmesi lazım. <gülüyor> Hamd etmesi, şükretmesi lazım. Onda da, onda da ifrad etmesi lazım Allah azze ve celle. Ama nankörlük yaptığı için, yani o nimetleri küfrettiği için ne diyor? Kendi nefsine, hevasını ortak koşuyor yani. Bu mana bir, benze, bir mana benzerliği var. Dolayısıyla elbette küfür şirk manasına geliyor. Yani küfür şirk manasına da geliyor. Ama şimdi ondan sonra manalar ayrılıyor. Yani şimdi şirk, işrak manasına, muşaraka manasına veyahut da küfür, inkar manasına cuhut manasına, onun evvelinde ne olmaz? Yani bir şey inkar etmek için, bir şeyi yalanlamak için, reddetmek için netmen ne gerekiyor? Onu evvelinde bir bilmen, ve bilmen gerekiyor. Hı. Dolayısıyla imanı neyle tarif ediyorsun? Yani i̇man, lügatı nedir? Tasdiktir. A, tasdiktir. Yani bir haberin sana gelişi, yani bir ilmin sana gelip onu tasdik etmen İman odur. Ha, onu iman etme. O tekzip de onu işte yalanlamandır, küfür odur. O zaman küfür nedir? Yani tekzip etmek, onu cuhut etmek, ha onu reddetmek, kabul etmemek o küfürdür. Dolayısıyla onun şey mukabili nedir? Küfürün mukabili imandır. i̇mandır. Evet, evet ha, ama İslam'ın mukabili nedir? Şirktir. Çünkü İslam teslimiyettir. İstislamdır. İslam değil mi? İstislamdır. Evet. Onun mukabili de yani zıt, zıttı yani şirktir. Evet. Şirk nedir? İşte teslim olmamak yani teslimiyette billememek, ortak koşmak. Nasıl ki dersin yani İslam ve iman lafızları. İchtema iftara iftara ichtema <Sizl> <Sizl> e. dediğin gibi yani şirk ve küfür isimleri de böyle. Bunlar her biri birinin yerine geçebilir. Ama bir ara yani bir ara zikredildiği zaman ikisi de farklı bir mana alacaktır muhakkak. Yani şirk ve küfür dediğin zaman o zaman şirk ve küfür çünkü vav harfinde asli nedir? muayyeredir. Yani orada mu yani mütekellim demek ki farklı bir mana kastetmiş. Yani şirk ve küfür yoksa ikisini sen yani muteradif kıldığın zaman o zaman ne mana var yani şirk ve küfürü birbirine atfetmekte. Ha? Yani bunun gibi. Yani elbette küfür şirk manasındadır. Şirk de küfür manasına gelebilir. Lakin bazı yerlerde Şirk kendisine mahsus bir manası var. Küfür de kendisine mahsus bir mana vardır. Ha, şimdi bazı alemler şirk ve küfür ayrımı yapıyorlar. Bazılar yapmıyorlar. Bazılarında farklı istilahları var. Mesela İmam Ün-i Tevmi Rahimullah şirk, şirk ve küfür olarak ayrımı etmiyor ama Risalet öncesi küfür ve Risalet sonrası küfür olarak ayrı ediyor. Tamam yani bu ne? Bu yani işte bu mevzuyu şey etmek için, yani izah edebilmek için yani senin yani takribe, takriben takriben sana yakınlaştırmak için ha meseleyi fehmetmek için bu taksimatı yapmışlar ve bu dakik bir taksimat bence güzel bir taksimat ve bazı alemler bu taksimatı kullanıyor işte şeyde getirdiğimde buydu bu mesela tabi bu özellikle bu taksimatı kimler kullanıyor necidli davet imamları ha. yani onlarda şirk ve küfür ayrımına rastlayabilirsin eskilerde ben şahsen rastlayabilmiyorum bilmiyorum İbni Rahimullah Risalet öncesi küfür, risalet sonrası küfür olarak bir ayrımı vardır. Ama onun dışında Allah hal. El Mahim şimdi burada diyor ki, "Qal Şeyh Muhammed Ibn Abdurrahimullah, fajinsu hāula, hāula al Mushrikīna wa amthalhim, mmmın yagbudu al awliyā, wa as bak, nāḥkumu bi anhum mushrikūn, wa V Mağda Hada Min Al Zunubü Lâtî Hiyâ Dûn Dûnû Fî Al Mertabeti V Al Mafseddât Lâ Nû Kafir Biha. O Mushrikan Jinsi Kimler? Mmman Yâbûdû Al Owliyâ Edenler Bu Mushrikleri Diyor. Nahkumu Bi En Onların Mushrik Olduğuna Hükmederiz. Ha, Şu Mushrik Hükmederiz ve nara ama ve nara kuffr'um اذا قامت عليهم <الرِّسَالِيه> evet. e zaman kuffilerini görürüz. Evet, eğer yani risalet hücceti kayma olmuşsa o zaman Kifre. kafir olduklarını söyleriz. Lakin bu olmadığı sürece Orada müşrik. müşrik ha müşri, müşrik olduklarını hükmederiz. O zaman ne diyor? Ayret ediyor. Evet. Yani şirk ismini ve hükmünü ispat ediyor. Risalet öncesi de ama küfür ismini, hükmünü ispat etmek için Risaleti şart, risaleti şart koşuyor. Ha çünkü şirk nedir? Yani Risalet öncesi o şirkin hakikati olan fiilleri ve da işte vasıfları bünyesini toplamış olması. Bunun Risaletin kaym olmasıyla bir alakası yok. Ve küfür ise nedir? Yani beyan edilmiş, Risalet ulaşmış, o yine... Şirkinde ısrar etmiş, bu seferine küfür hükmü gelmiş, tekfir hükmü gelmiş, kafir olmuş. Ha Bunu ayırt diyorlar Ve bu ayır dakik bir ayırım yani. Ha, yani bu meseleyi yani izah etme babından veyahut yani fehmetme babından, fehmettirme babından güzel bir taksimat. Ha şu maneille gelmiyor yani insanla bazıları şunu şirk ve küfür ayrımı dediğin zaman yani bu her bir yerde muhakkak böyle olması lazım. Ve bu sanki yani her şeyin üzerinde bir... Her şeyi şamil olan bir kuralmış gibi değerlendiriyorlar. Böyle bir şey yok elbette. Yani bu istilahi bir mesele. Yani bir alimin istilahında şirk ve küfür ayrımı vardır. Dolay yani ikisini beraber getirdiği zaman o zaman burada bak ikisine farklı mana verirsin. Çünkü burada şimdi ne manası var? Yani biz onları ben ona müşrik derim ama kafir demem. Dediği zaman bir alim yani burada yani burada bir şey kastediyor. ha yani onları şu derim o kafir demem ayrım, ya ayrım mı? yani ayrım yapmak istiyor ayrım yani niye sana işaret ediyor ben onlara muşluk derim yani. çünkü kendilerine risalet ulaşmamış ama onda o şirkin hakikati var olmuş kafir derim risalet ulaştı şey. yani onu sana izah etmek için veya de kalbün şeyh abn şeyh Muhammed bin Abdullah ve Muhammed bin Nasir el muammer ıda kana ya'malu bil kufri wa shirki li jahlihi aw adami man yunabbihu la nahkumu bi kufrihi hatta taquma alayhi al hujja bu da yine açık yani ya'malu bil kufri wa shirk kufur ve şirk işi li cahlihi cehaletinden aw adami men yunabbihu ha bu da yine yani fetret ehli mesela tenbi yani cahildir ve onu bu konuda uyaran kimse yok ha La nahkum bi Onun on hükmetmeyiz. Hatta ne zamana kadar ta kuma alil Yani hücceti kamesi, kıymı olması lazım. Eğer kıymı olursa o zaman küfrüne hükmederiz. Velakin la nahkum bi enhu muslim. Açığını tekfir etmiyor ama diyor ki Müslüman da değildir. Nasıl şimdi bu sözü bu sözü anlayamıyorlar. Ha bu sözü birçok kişi anlayamıyor. Diyorlar ki bu nasıl bir saçmalık yani? Hani biz ona küfür hükmünü de vermeyiz ama Müslüman da demeyiz ya yani ne olacak yani şimdi bu adam insanca yani Müslümandır ya kafirdir diyor. İşte yani bu ayrı yani bu incelikleri bilmediği için ha bu konuda bu sözleri anlayamıyorlar. Yani ne demek istiyor burada? Yani biz ona Onlar küfür... Onlar müşriktir yani. Müşriktir ha müşriktir ayı. Biz onların yani İslam'ı bozmuşlar evet. çünkü İslam'ın zıttı nedir? Şirk, şirk, şirk. Yani İslam'ı bozmuşlar. Yani onlar muşrik. Lakin biz onlara küfür hükmünü vermiyoruz. Çünkü Risalet Hüccete ulaşmamış. E şimdi bu bak. İza kene ya'melu. Yani burada bahsettiği o şahıs. Bu eski zamanlardan birisini kastediyor. Acaba. Hı? Yani burada. Bu ki Ebne'u Şeyh. Ve Hamd ibn-i El Muammar. Yani bunlar da, Necdetli davet imamları biliyorsun. اِذَا كَانَ يَعْمَلُوا بِالْكُفْرِ وَشِرْكْ لِجَهِلْهِ وَعَدَبِ مَنْ يُنَبِّهُهُ Burada kastettikleri cahiliye muşrikleri değil, veyahut eski muşrikler, bunlar kendi döneminde yaşayan insanları kastediyorlar. Tamam, kendi döneminde yaşamış, şirk işlemiş, ama ya cehaletin, cehaletinden o şirk işlemiş, veyahut onu uyaran olmamış. Ha diyor ki, biz onları küfür vermeyiz. Ta ki, yani hattetekum <gülüyor> aleyhul hüccet nedir? Yani onların beyan etmesi, hüccet ikamesi yapılınca kadar diyor, tekfir etmeyiz. Lakin aynı zamanda onları Müslüman hükmünde vermeyiz. Çünkü şirk üzerler. Nasıl yani şirk işleyen bir insana biz Müslüman diyelim? Yani müşrikler, lakin kafir değiller. Sonra, ve kâle şeyh Abdüllatif, قالوا الشيخ رحمه الله شيخ بتتفشوا لد أن أقل أحوالهم أن يكون مثل أهل فترة الذين هلكوا قبل البئثة ومن لا تبلوه دعوة النبي من من الأنبياء إلى قال وكل النوعين لا يحكموا بإسلامهم أهل الفترة الذين هلكوا قبل البئثة ومن لا تبلوه من لا دعوة النبي من الأنبياء فيقطع enbiyanın daveti ulaşmış. Yani fetret ehli yani kendisine risalet ulaşmamış. el ha. Risalet ulaşmamış ve yaşamış veya da yani fetret ehli ve ölmüş gitmiş. Her iki yani bu iki e, cins de diyor la yuhkamu bi islamihim. Onlara İslam hükmü verilmez. Ve la yedhulune fi musemmel muslimin. Müslüman isteyen Müslümanların Müslümanlara dahil olmazlar. Müslümanlık isimlendirilmiyor. Hatta endemen lem yekfir ou lem yukefir ba'dahum ve emme şirku, fe yastuq Lakin şirk ismi onlara, onlar için geçerlidir. Onlar yani şirk, şirk ismini alabilirler. Tamam. Onlar hatta endemen lem yukefir yani onlara Müslüman ismi verilmez. Müslüman verilmez. Velev ki yani tekfir etmese de. Onu kastediyor. Böyle ki kafir demese de Müslüman ismini de vermez. Bu fetret ehlinde ölmüş olanlar veyahut da Resul onlara ulaşmamış olanlar. Çünkü İslam'a İslam'a girmemişler. Yani ortak koşmuşlar. Dolayısıyla şirk ismi onlar için geçerli olur diyor. وَاسْمُهُ يَتَنَاوَلُهُمْ وَاَيُّ اسْلَامُ يَبْقَى مَعَى مُنَاقِدِهِ مُنَاقِدِهِ مُنَاقِدِهِ مُنَاقِدِهِ Aslihi Yani İslam'ın aslını bozanla beraber hangi İslam baki kalır? وَقَاِدَتِ kubra شَهَدَةً لَا اِلَٰهِ اِلَّ Yani burada da yine bu da neye yine misal? Yani e, şirk, evet şirk üzereler dolayısıyla müşrikler, lakin kafir değiller çünkü kendilerine risalet ulaşmamış yani fetret ehli olarak ölmüşler Veyahut da fetret ehli kendilerine davete ulaşmamış. Aynısı bugün için de geçerli. Bugün de dolayısıyla mesela yani biz Türkiye'de e, şirk üzeri olanları evet bunlar muşriktir ama tekfir etmiyoruz. Mesela dediğimiz zaman o zaman insanlar diyorlar <gülüyor> bu nasıl bir şey? <gülüyor> hani şirk muşrik diyorsunuz ama kafir değil, değil diyorsunuz bu. Ne alaka yani? De, alaka bu. Yani, muşrikler çünkü şirk üzeriler Lakin tekfir etmiyoruz çünkü kendilerine Risalet ulaşmamış. Ne manada şimdi de, belki diyeceksin nasıl Risalet ulaşmamış? Her tarafta kitaplar var, her yer, internet var vesaire. Ama işte e, hüccetin kaym olması bunlara bağlı değil. Ha? Yani hüccetin özellikle şu zamanın meselelerinde hüccetin kaym olması neyle geliyor? Yani ulema ile, Rabbani ulema ile. Rabbani ulemanın meseleleri yani izah etmesi, açıklaması insanları ulaştırması ve bu artık yani o manada ulaştık ki artık yani her eve girdi her eve girdi her ev bunlardan haberdar oldu o zaman artık dersin ki yani bu mekan itibariyle bir yani hüccet kaym oldu veyahut da ama sen tek tek gitmişsin belirli meclislerde birileriyle oturmuşsun konuşmuşsun onlara hücceti ikam etmişsin beyan etmişsin o zaman diyebilirsin yani burada hüccet de oldu dolayısıyla artık yani biz tekfir ediyoruz ama asıl olan nedir yani Türkiye'de e, Türkiye'de ve başka t, e, şeyler, e, topluluklar fetret ehli olmaları fetret ehli olmaları fetret ehli olma ne manada çünkü kendilerine yani risalet beyan edilmemiş ha, risaletin kendisi mevcut yani lafızlar mevcut lakin lafızların manalarından uzaklar o manaları anlamıyorlar ha onda sebebi yani onların varoluşu değil e var olmayışı değil var risalet var lafızları var lakin lafızları tahrif edilmiş yani bozulmuş kaç yüz seneden beri o lafızlar farklı o lafızlar farklı manalar yüklenilmiş işte sizin geçenler anlattığınız o şey o hani reportaj yapmışlar yani halkın önünde giden diyanet imamı ama tağutun ne olduğunu bilmiyor düşün yani yani senin imanın sihatı için şart olan bir şey yani onu yapmadığın takdirde senin imanın sahih değil. <gülüyor> Ama onu bilmiyor. Ve bu herhangi bir adam değil. Bu yani dini bir görev almış. Senin önünde gitmesi yani giden, aslen dini görevli olarak önünde giden imam kişilik, kişi. O tağutu bilmiyorsa o zaman halkın bilmemesi yani çok garipsenecek bir şey değil mi? Ha yani o lafızlar ne edilmiş? Hepsi içi boşaltılmış. Hatta yani yani normal halkın anlayışında akide okumak gerekiyor mu? Onun için çok şey diyorlar ya senin yani sürekli akide akide akide tevhid tevhid nedir diyorlar yani, bu tevhid tevhidin derdiniz ne yani? E biz Müslümanız. <gülüyor> yani sen tevhidi tevhid bilmen gereken gereken bir şey değil ki. Yani sürekli sürekli okuman sürekli sürekli yani onu şey etmen yani tazelemen gereken bir şey değil tevhid. Çünkü biz Müslümanız yani tamam bitti. Hiç kimse yani akide okumayı filan önemli olan ne fıkıh okumak, lügat işte bunlar. Önemli şeyler bunu, bunlara senelerini versen bir zararı yoktur. Ama akide, ya işte bir nesefi akidesini okuruz ondan sonra akidemiz yerleşmiş olur, bitti yani. Başka bir şeye de zaten gerek yok. Anlayış böyle yani ya. Bu da yüzyıllardan böyle böyle yerleştirilmiş. Dolayısıyla yani kitapların varlığı bir şey değiştirmiyor. Yoksa kitaplar her yerde var. Her yerde var yani ama kitapların içi yerine yani kitapların içerisinde yazan şeyler kimse anlamıyor yani işin gerçeği o. Dolayısıyla yani burada bak şeyhlerin de yani Şeyh Ali bin Khodar'ın da olsun ondan sonra diğer yani bu bu medresenin şeyhleri hepsi bu görüşe sahipler. Yani Şeyh Hamur bin Okla'dan başla. Tam o medresenin belki başını onu tayin edersen. Onun onun akabinde gelen bütün bu şeyhler. Yani Şeyh Ali bin Khodar olsun sonra Şeyh Nasr vakt olsun eee Şeyh Ahmed bin Hamut olsun vesaire bunlar hepsi yani dönemi fetret dönemi kabul ediyorlar şu dönem. Fetret dönemi kabul ediyorlar dolayısıyla yani şirk işlemiş olanlar müşriktir evet lakin yani hüccet ikamesine kadar tekfir edilmez. Yani el önemli konu bu burada. Bab Luhu ismi'l küfr بمعنى شرك ولو قبل قيام الحجة <تصفيق> اشتبوا قال تعالى وصدها ما كان تعبد من دون الله إنها كان من قوم كافرين وقد قال قبل ذلك وجدت وقومها يسجدون لشمس من دون الله وقال تعالى ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر شاهدنا شاهدين على أنفسهم بالكفر küfürle kendilerine şahitlik ediyorlar. Ama onlar kimler? مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ müşrikler. Ama diyor ki شَهِدِينَ اَلْفُسِينَ بِالْكُفُرُ Tabi bu ayetlerin hepsinin şeysi var yani sen şimdi burada yani bunlar yani küfür bu şey manasında yani hüccet sonrası küfür şeklinde de değerlendirebilirsin ama ben muhim yani burada e, Şeyh Ali bin Hudayr burada yani müşriklerin yaptığını küfür olarak isimlendirmiştir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Yani burada küfür ne manada gelmiş? El muhim şirk manasında. Ve kâle taala inne men nesiu ziyade fi'l küfr. Yudallu bihi'llezine keferu. Yuhallunuhu aamen ve yuharrimunuhu aamen. İnne men nesiu yani nesiu haram değiştirmeleri. değiştirmeleri kafalarına göre. de savaşmak istiyorlar. Diyorlar ki bu sene haram Şeval olsun veyahut da Zilhicce'de savaşmak istiyorlar. Diyorlar ki bu ay Rebu'l-Evval olsun. Haram ay. Yani bu manada değiştiriyorlar. Ziyadetun fil kufr diyor Allah ve O küfürde bir ziyadedir. Halbuki bunu kimler yapıyordu? Cahili Arapları yapıyordu. Yani müşriktiler. Risalet öncesi. O risalet öncesiydi. O zaman şimdi onların yaptığını, Allah subhanahu wa Taala Risalet öncesi yapılmış olan bir ameli ne olarak isimlendiriyor? Biz küfür ziyade. olarak isimlendiriyor. Ama o şey manada küfür değil. Yani Risalet ulaştıktan sonra beyan edildikten sonra manasını o manada küfür değil. Burada ne var? Şirk manasında küfür. Ve bu mümkün. Sonra ve kâle Teâlâ, وَمَنْ يَدْعُمَا اللّٰهِ إِلَهًا آخَرٍ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَا اِنَّمَا حَيْسَبَ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Şahit. Kafirler. Ama burada kimler? Bunlar. Ve men yed'u me Allah ilahe yaptıkları fiil ne? Şirk işlemek. Ama Allah Azze ve Celle onları kafirler isimlendiriyor. Burada ne yani? Muşrik yani. La yuflihul Manasında kafirun. Ama dediğim gibi bütün bunları yani sen şey ettiğin zaman, incelediğin zaman muhakkak bir şekilde bu isimlerin risalet sonrasına geldiğini, denk geldiğini göreceksindir ve hatta müşrik manasına gelmiş olabilir. iki <gülüyor> duru iki halde mümkün yani. Mualla Taala "Lehu da'atu'l hakku ve'llezine yad'un min dunihi la yestecibun lehum bi şey'in illa kebasi'd kefi ila ma'il ila'l ma'i li yeblugha fa huwa ma huwa bi baligh wa ma da'u'l kafirin illa fi dalal." Ha burada kafirin ve ma da'u'l kafirin şahit ordur. Ama yaptıkları nedir? شركتر، ها يدعون من دونه. وقال الشيخ عبد اللطيف في المنهاج قال وكيف لا يحكم الشيخان ابن تيمية ابن على أحد بالكفر أو الشرك وقد حكم به الله ورسوله وكافة أهل الأن. وقال الشيخ إسحاق في كتابه تكفير المؤين دعاء أهل القبور والسؤالهم والاستغاثة بهم من هذا الباب ولم يتنازع فيها المسلمون بل هو مجمن على أنها من الشرك المكفر أو مكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وجعلها مما لا خلافة في التكفير فيه صنع وقال عبد الله وإبراهيم عبد عبداللطيف ابن صحمن وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريم والحكم بأنه من الشرك الأكبر فليس في تكفيرهم وتكفير الجهمية قولان أبنوا برضا الله المكلمة اصلا أصلا باب باشليل دوردن على كسيوك ne İbn Taimiy İbn Qayyim diyor, "Alaahedin" bel kafri veya şirki fakat, ve hakim onu Allah ve Rasulü, ve kafet ehl-i ilm yani. Sonra kabileri dua, işte istiqası, onlardan bir şeyler talep etmek. Bunlar diyor Şeyh İsaq, Müslümanlar bunda tartışmamıştır. Bunlar nedir? İslamdan çıkaran şirk olduğu noktasını icma edilmiş. وَجَعَلَهَمْ مِمَّ لَا خِلَافِ اتْتَكْفِرِ فِيهِ İbn-i rahimullah, yani tekfirinde hilaf olmayan davranışlardan demiştir diyor. Sonra şeyh İbrahim ve Şeyh-i yani oğulları İbrahim ve Abdullah ve İbn-i Suhman da diyorlar ki salihleri dua, istigası onları sıkıntı, darlıkta onları yani kastetmek فَهَذَا لَا يُنَازِعْ مُسْلِمُونَ فِي تحريمه aramlığında tartışmazlar ul hukmi bi ennehu min'şirki'l ekbar şirk olduğunda da tartışmazlar ha şimdi bunu Allah bu, bu nakilleri buraya getirmesinin sebebi yani burada e, küfür hükmü ha küfür ismiyle küfürü münâle etmek için yani küfür ismini küf, küfür ismi verilir küfür ismi verilir lakin küfür hükmü ancak neyle verilir Risaletin ulaşması. Dolayısıyla burada bu sözlerin hepsine yani ne manada dediği zaman yani burada bil kufri o şirki ve kad hakeme bihillehe ve rasulü ve kafed ehlillim yani şirk ve küfür hükmüne hükmetmişlerdir ama küfür hükmüne ile gelmiştir Risalet'in ikamesiyle yani Risalet ikamesinden sonra küfür hükmünü vermişlerdir. Ama küfür ismini Risalet öncesi de vermişlerdir. Yani küfür ismini Risalet öncesi vermişlerdir. Lakin küfür hükmünü ancak Risalet sonrası vermişlerdir. Dolayısıyla bunlar da hepsi nedir? Yani kubur, dua ehlil kubur, ve sualuhum ve istigatatü bihim Bunlar da bu baptan diyor Şeyh İsa'k ve bunda lem ye tenazî fihel Müslümanlar bunda tartışmazlar ihtilaf etmezler. Bunlar mukeffer şirktir. Ha. Ama küfür hükmü neyle ancak var olur? Kesinlikle. Risalet Kesinlikle. O Osman bunun ikisini ayırt etmeniz lazım. Ha, bu muhim. Yani ismi vermek bir mesele, Hükümden hükmü vermek var. bir mesele. Ha şimdi şirk ismini vermek, şirk hükmünü vermek mesela. Bu şirk ve yani şirk ve işte yine burada ayrım bak. Yani o ayrımı yaptığın zaman risalet öncesi şirk ismini ve hükmünü verdiğin zaman buradan yani tekfir çıkar mı? mesela sen kendisine risalet ulaşmamış olan birisine bu muşriktir. İsmen ve hükmen yani muşriktir dediğin zaman burada tekfir çıkar mı? Yani burada bizim yaptığımız tafsilata göre. Hayırın yok yok gözü gözü gözü çıkmaz. Ha, çünkü o müşrik hükmü muşrik hükmünü verdiğin zaman hangi hükmüne terettüp eder? Beraat ahkamı, evet. ahkamı terettüp eder. Lakin tazib ahkamı terettüp, terettüp etmez. Dolayısıyla birisi yani bu taksimat içerisinde konuşan birisi Ha yani şu tavsilatı şu yani kendisine menheç ediyor, ilmi menheç olarak kabul etmiş olan biriz dediği zaman ben falan falan kişiyi muşrik kabul ediyorum dediği zaman kastettiği budur. Yani tekfir etmiyor. Zaten tekfir etse der ki bu kâfirdir benim gözümde. O zaman yani kâfirdir derse o zaman neyi kastediyor? Yani bu artık kâfir ne manada, canı da malı da Helal helaldir. De. Yani tazip ahkamı da üzerinde işletilir manasına. Ben falan falan tekfir etmiyorum dediği zaman mesela o kişinin de şirki var ise manaya gelme tekfir etmiyorum ben onu Müslüman kabul ediyorum. Yani o yine yani tekfir etmiyorum ne manada? Yani hüccet ona kayma olmamış dolayısıyla tekfir etmiyorum ama müşrik olabilir o kişi. Olabilir. Yani bu tafsilat ile meseleye yaklaşan. Ama bu tafsilata girmeyen zaten o artık sözün ne manaya geliyor artık Allah halim. <gülüyor> o zaman tekfir etmiyorum derken neyi kastediyor veyahut da muşrik de derken neyi kastediyor kafir derken neyi kastediyor onu kendisinden sormak lazım ha bundan sonra da aslen yani şeyin babın sonuna kadar sadece şu son bab yani bu kitaptan evvelki son bab yani bütün bablar aslen bu konuyu işliyor yani. nedir konusu Babu ismi rıttet, ki sebepi Şirk, değilse ihtişamı ile ilgili. Kime sebep oldu? İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. küfür ismi gibi bu. İşte bu. ismi de İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. riddet ismi de verilebilir ama bu. ancak ne İşte yani hücret bu. sonra bu. İşte bu. İşte bu. Men bedelle dino faktuluğu. Bu şimdi nedir? bu hadis neye hangi konuya tela? Yani mevzusu nedir? Dinden ha dinden dönmüş, müşrik olmuş, yani murtez olmuş. Çünkü dinden döndüğü zaman murtettir. Aha. Ama faktuluğu onu öldürün bu da neyi gösteriyor? Bu da neyi şart koşuyor? Resulü ulaşması. Yani dinden yani onu dinden çıkaracak bir amel işlemiş, murtez ismi verilir. Artı gidilmiş, ona izah edilmiş beyan edilmiş yani o istitabe çağrılmış vesaire çarılmış, tövbe çağrılmış tövbe etmemiş o zaman faktuhu yani mürtet hükmen de mürtet ya ertiza almış Ravl Buhariu O en seban merfuan la taqumu sa'a hatta telhaq qabailu min ummeti bil müşrikina ve hatta ta'bud qabailu min ummeti al-awthan burada yine ne diyor yani bu ümmetten bazıları, bazı kabileler ne edecekler? Muşrikleri ilhak edecekler ve putlara ibadet edecekler. Şimdi bu ne edecek? Ondan ötürü eğer putları ibadet ederse İslam'dan çıkacak mı? İslam'dan çıkacak yani murted olacak. İsmi alacak yani murtet ismini alacak çünkü İslam'ını bozan, A'mu İslam bozan. Yani putları ibadet etmek onun dinin aslını bozmayacak mı? Dinin aslını bozduğunun ötürü ne edecek? Yani İslam'dan çıkmış olacak, murtet olmuş olacak. Ha, i̇smi aldı, murtet ismini. Peki hala irtidat hükmünü de üzerinde işletir işletilmesin Hayır. Ne zaman ancak işletirsin? Risalat-ı ha i Kamesi'nden sonra. Anladınız değil mi? Yani neyi sana izah Hı. etmeye çalışıyor. Yani o, o ismi, o fiilin kendisine has yani o sıfatın diyelim, yani o sıfatın kendisine hasıl olmasıyla ismi hak ediyor. Dinden dinden çıktı dinini bozan din, nakız olan bir şey yaptı dinden çıktı İslamı bozuldu yani dolayısıyla netti ne din sahibiydi dinden döndü yani irtidad etti murtet oldu yani tam murtet oldu ha şimdi o murtet oluşu onun doğrudan senin illa onu öldürmeni mi gerektiriyor çünkü hadisine faktuluğu şimdi onu öldürmeni gerektiriyor mu yani dinden çıktı sen onu murtet dedin ha şimdi öldürmen lazım mı manasına geliyor hayır, hayır. Ona önce bir beyan edeceksin, izah edeceksin, tövbeye çağıracaksın. Bunları terk ederse o zaman hüküm var, yani o irtidat hükmü o zaman devreye girer. Evet. Tam Anladınız değil mi? Yani bu şu zamanda da büyük fesatlardan birisi. Yani insanlar mesela bir ismi vermekten çekiniyorlar. Çünkü o isime hükümlerin zorunlu olarak hükümlerin de icra edilmesini itikad ediyorlar. Ben bir kişiyi kafir edince onu öldürmem lazım. Öldüremiyorum e o zaman kafir dememem lazım çünkü kafir dersem öldürmem lazım. E tamam ama öl bir zorunluluk yok ki yani o tamam kafirdir ama sen onu öldürmekten acizsin. yani illa sen şimdi yani öldüremiyorsun diye onu illa da Müslüman mı yapman gerekiyor? Tam o fesatlar işte zincirleme fesatlar. Ben ona kafir diyemem. E ne diyeceksin yani kafir diyesen Müslümandır o zaman <gülüyor> o zaman Müslüman. Yani sen onu müslüman yaptım çünkü sen onu öldürmekten acizsin. Yani ne alak? yani öyle bir yani insan bundan ötürü mü müslüman olur. Sen onu öldürmekten aciz olduğunu içinden ötürü mü müslüman olur. Olabilir yani. Tam yani bu çok çok muhim bir bahis. Tamam mı? ismi Hakk'a bugün bize yani en büyük fesatlardan birisi işte Türkiye'deki Erdoğan kafirdir yani. Tamam ama kafirle beraber ismi hak ediyor. Niye neye binaen ismi hak ediyor? O, şu o, şu ya, aslında. Bozlu, aslında. Tabi çünkü o, o hikmi, o ismi gerektiren sıfatlar onda var. Dolayısıyla kafirdir, tağuttur ama bu şimdi kafir ve tağuttur dediğin için bu illa da yani ona, onu öldüreceksin, ona karşı savaşacaksın bunu mu gerektiriyor? Şeran evet lakin bir de kudret var. Değil sen kudret yani kudbuna muktedir misin değil misin? Ona karşı kıyametmeye etmeye kudretin var mı? Onu öldürmeye bir kudretin var mı? Hatta yani onu öldürmek mi Müslümanlar için fayda? Yoksa onu öldürmemek mi senin Müslümanlar için bir fayda? Hatta bu yani. Yani bırak yani sadece muhtidir olmamak. Hatta daha ileri gidebilirsin diyebilirsin ki yani tam kafirdir ama kafirin varlığı belki Müslümanlar için bir fayda arz edecek. Yokluğu bir zarar arz edecek. O zaman hatta o kafirin varlığı için dua edersin Hatta gerekirse yani onun şartları yani e, ayrı bir konu Hatta o belki o konu belki bir işleriz şu zamanda çok şey çok e, insanın be zihnini çok karıştıran bir konu ama hatta belki yani sen Hatta fiilen Hatta belki destekleyebilirsin de tamam mı kafiri destekleyebilirsin Müslümanların genel maslahatı için yani mümkündür yani Ha şimdi yani böyle bir davranışın senin onu Müslüman yapman mı gerektiriyor? Sen ona Müslüman demen gerekmiyor yani o böyle bir davranışta bulunabilmen için. Yine kafirdir. Çünkü ismi hak ediyor. Ama sen hükmü icra edemiyorsun. Ya acizliğinden veyahut da işte maslahaten mesela. Olabilir. Ha o mesele işte bu. Anladınız yani ismi vermek bir mesele ve hükmü vermek bir mesele. İsim hükümden de ayrı olabilir. Tamam Ayrı olmayabilirdi yani. yani. Dolayısıyla burada yani Murtet ismini hak eder. İslamını bozduğu zaman Murtettir. Ama o yani Murtede uygulanacak olan ceza tövbe etmesi, öldürülmesi gerekir. Ha başka bir şeysi de yoktur. Başka bir seçeneği de yoktur. O neye bağlıdır? O işte yani Risalet'in ulaşmasını, onun tövbe vesaire bunlara bağlıdır. Ne dedi? Ravahu Davud ve sahihul hakim. Ve kâle şeyh Muhammed ibn Tuhab râhimullâh Lâmâ zâkkara mûrteddîne ve fâraqahum kâle minhum men kezzeben nebiye sallallâhu aleyhi ve râcaû ilâ ibadetil avthân O yani riddet hareketlerinden bahsederken ve o mûrteddin fırkalarından bahsederken diyor ki bir fırka kimdi? nebi aleyhi sallallâhu aleyhi ve رجعوا الى عباده onlar ونربط ibadet عبادetmeye geri döndüler. Murtet oldular yani. Ve minhum men aqara bi nubuwweti Musaylima. Kimisi de netle Musaylima'nın nubuwwetini ikrar ettiler. Zanne en enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ashraka fi'n-nubuwwah. Yani o رجال diye ismi kişi geliyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musaylima'nın yani e, ortak kıldığını şahitlik ediyor. Ve bu Medine'den gelen bir kişi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunmuş. Yani onun halkalarına katılmış Ebu Bekir adının tarafından gönderilmiş birisi. Şahitlik ediyor. Onlar da zannediyorlar ki evet öyle. Demek ki öyle yani. yani Nebi aleyhisselatü aleyhi ve vesselam onu nübüvete ortak koşmuş. Ortak kılmış yani kendisini. Aynı. Bak şimdi aslen bu meseleye bak. Bu mümkün mü şimdi aslen bak. Yani bak şu vaziyet, özellikle bu kısa çok acayip bir kısa yani yani bu olay ha, bu çok yani bizim konumuzda çok e, yakınlığı olan ve çok e, izah edici bir olay ha yani bu kişi geliyor Medine'den Rasulullah sallallahu aleyhi ve döneminde Medine'ye gitmiş ve ondan yani hatta okumuş birisi. Rıcal bir biçedi ama. El <gülüyor> unfuha olabilir. Evet. Ha şimdi o geliyor ve diyor ki beni Resulullah'ın vefatından sonra bu ridde hareketleri başlayınca Ebubekir adına halife Ebubekir radıhallahu anhu onu Beni Hanife'ye gönderiyor. Yani onlardaki bu Museylemenin o baş kaldırmasını işte nubuvet iddialarını filan şey etmek için bastırmak için gönderiyor. O da orada etkileniyor. Musayleme'den artık sebepleri nedir Allah'u halim ama o da bu sefer diyor ki yalan yalan yalan yere diyor ki beni işte şey evet Musayleme'yi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemeyi e, nubuvvetinde ortak kıldı. Şahitlik ediyor. Bu mümkün mü pekala? Böyle bir şey mümkün mü? Aslen mümkün mü böyle bir şey? Yani böyle bir şey yani vuku bulması mümkün mü öyle diyelim. Mümkün ve hukuk mümkün değil mi? Aynısını zamanında yani Harun, Musa. Musa da yaptı Aleyhisselatü Vesselam. O da Allah Azze ve Celle'den kardeşini Ortaklı. nububette ortak kılmasını talep etti, dua etti ve Allah Azze ve Celle'ye icabet etti. Hukuk bulması mümkün. Artı bu kişi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş, onunla beraber oturmuş. Yani böyle bir şey işaretliğini niye binayen inkar ediyorsun? Mümkün yani. Böyle bir şey. Vuku bulması mümkün. Artı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Rasullerden birisi. Yani Allah Azze ve Celle istediği gibi Resul gönderemez mi? Yani o şey bir mesele mi? Yani bu asla Resul gel gelmesi mümkün değildir. Yok. Allah'ın emrine bakıyor. Yani vuku bulması mümkün olan bir mesele olmasına rağmen şimdi burada sorduğun zaman bu cehaletçi kardeşlerimize sorduğun zaman, dediğin zaman, yani burada neye, yani bunlar kafir mi değil mi? Diyorlar ki kafirler. Yani bu, bunlar, bu, beni halife, bunlar kafirdir. Niçin kafirler? Çünkü Musa'yı Lemen'in ikrar ettiler. E tamam, mümkün mü yani Musa'yı yani asli itibar, konu kendi zatında, yani bir beşerin nebi olması mümkün değil mi? Mümkün. E peki, neye binayen tekfir ediyorsun? Diyor ki, bu, diyorlar ki, bu zahir bir mesele. Yani dinde zarureten Bilinmesi ki bir O zarurten bilinmesi gereken mesele nedir? Resulullah'tan sonra, Aleyhisselat'tan sonra Resul'ün gönderilmemesi. Ha, o Resul yani o mesele vardı aslında. Yani onlar orada bir fesada düşüyorlar. Ha. Çünkü Resulullah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletini inkar etmiyorlar. Yani Eşhedü en la ilahe ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve Resulü. Onu bozmuyorlar. Onun risaletini kabul ediyorlar. Sadece onun risaletiyle beraber Musaileme'nin nübüvvetini kabul ediyorlar. Onu da ikrar ediyor. O zaman onlar aslen yani kelime-i tevhid'i de bozmuyorlar. kelime-i tevhid'i de aslen bozmuyorlar. Nerede nerede onların küfürleri nerede? Allah'tan sonra Ali'solsun sonra bir resulü kabul ediyorlar. Ve bundan ötürü de bu beni hanifeyi tekfir ediyorlar diyorlar ki yani bu apaçık yani dinde zarureten bilinen, bilinen bilinmesi gereken bir mesele inkar ettiler. E tamam sen ne diyorsun ki yani orada biz diyoruz ki e tamam yani şimdi yani bu meseledeki bu kadar ihtimaller var. Yani Resul'ün gelmesi mümkündür, asli itibarıyla yani. Buna tek mani olan nedir? Allah'ın emridir. Allah'ın emri de neyle gelmiş? Şeriatla yani gelmiş, o has Risaletle gelmiş. Yani niye orada o beyan edilmemiş olsaydı o zaman mümkün değil mi yani Muhammed'ten sonra İın sonra rasul gelmesi mümkün. ama khas Risalet ile beyan edilmiş ki o son rasul ona iman etmen lazım Tabii ki yani e, ayetleri inkar etmen vesaire bu küfürdür Tamam ama şimdi bundan çok daha açık bir mesele Allah'ın azın Tevhidini bozmak değil mi yani bu hem khas risalet ile sabit hem de genel am risalet yani İslamu'l am ile fıtrat ile misak ile akıl ile her şey ile sabit olan bir şeyde sen diyorsun ki cahil olabilir. onu orada cehaletini mazret işletiyorsun ama burada bu adamlara bir şahit gelmiş, şahitlik etmiş buna rağmen cehaletlerini kabul etmiyorsun. Ya bu bir tezat değil mi? mesele o yani çünkü onlar o şahitlik yani o şahitliklerini itiraz ediyorlar ki velev ki o orada şahitlik etmiş olsa da biz yine de o orada olanları cahil kabul edemeyiz çünkü dinde apaçık olan, zahir olan, zarur, zarur eten bilinmesi gereken bir mesele muhalefet ettiler. Dolayısıyla onların o konudaki cehaleti, cehaletlerini kabul etmiyoruz. Dolayısıyla Beni Halife yani murtet, irtidad etmişti e, ve onlar kafir idi. Ama o diğerinde, <gülüyor> diğerinde cahaletlerin kabul ediyorlar. Allah'a ortak koşuyor. Hatta kendi aralarında şeyler Hanifler var. Kendi aralarında o Hanifler Allah'a aziz ibadet edilmesi gerektiğini onlara izah ediyor vesaire vesaire bildiğin şeyler. Ama yine de cahaletlerini mazlum olarak işletiyorlar ha bu tezat yani. Ha? Ha neredeydik ha li'enneha dhanna anna an sallallahu aleyhi ve sellem ashraka fi'n-nubuwwati li'enne musaylima aqama shuhud zurna yalun getirmişti shahidu lahu bi zalika fa saddaqahu katheerun birçok insan beni Hanifeden birçok onu tasdik ettiler ve ma bu hale rağmen icma alulemau ennahum murtaddun Murtet olduklarını yine icma ettiler yani. Böyle olmasına rağmen. Halbuki yani onların bu konuda yani cehaleti onların için işlentmekte aslen. Hem yani şahitler gelmiş yani şahitlik şahitlik etmişler demişler ki evet Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı kendisine nübüvvete ortak kıldı. Buna rağmen diyorlar ki hayır kesinlikle biz bu konuda onların cahilliklerini kabul etmeyiz. Ha, onların o tevhilerini kabul etmeyiz. Çünkü din de bu açık bir mesele. Bunu bilmeleri gerekirdi. E tam yer, yani bunu bilmeleri gerekiyorsa o zaman Allah'ın bir olduğunu bilmeleri gerekmiyor mu? Aynı yani başka bu muştikler. وَلَوْ zalika, ذَٰلِكَ وَمَنْ شَكَّ فِي رِدَّتِهِمْ Hatta onların riddetinden şüphe edenler de tekfir <gülüyor> Yani çünkü onların riddetinden şüphe etmek ne demek? Yani Muselem'un Nebi olabilir demek. Yani, Muselem'un Nebi olabilir. E bu da elbette kifaye. Bu aynı da fi bab'il murtede ila kanat reddetu Bu da bütün yani şeylerde fıkıh kitaplarında riddet paplarında kim kim böyle böyle yaparsa murted olmuştur, kim böyle yaparsa murted olmuştur. Yani ismi veriyorlar ha mesele o. Yani ismini veriyorlar lakin murted ahkamı yani o iridat ahkamı riddet ahkamı uygulanması için Şart olan nedir? Risaletin ulaşması. Yani beyan edilmesi, tövbeye çağrılması, izah edilmesi maksut o. Sonra babu luhûk ismi l-iftirâ-i ve l-u ismi de diyor. Yani hüccet ikamesinin önce e, ilhak eder. Yani sahibine, kişiye ilhak eder. Qâle Teâlâ u'budullâhe mâ lakum min ilahe'l-gayrû in entum ille mufterun. Şahit ol. İnne entum illa mufterun. Siz ancak İftira. iftiracılarsınız. Ama bu kim? Qâle ibn-i teymi Rahme ba'de hadîl âye. Fe ce'alluhum mufterine kâble en yahkûme bi hukmin Yani o rasuller henüz onlara bir hükümler getirmemişlerdi. Yani hükmedecekleri hükümler getirmemişlerdi. Böyle olmasına rağmen onlara Allah azze ve celle müfteri diyor. İftiracı diyor. Lika onihimce Allah ilahen ahar. Ondan ötürü müfteri diyor. Yani İslam'ı alamu bozdukları için onları müfteri diyor Dolayısıyla o ismi hak ediyorlar. Çünkü isim nedir o isim? Mezmun mu Mahmud, Memduh mu? Mezmun bir isimdir. Mezmun bir isim olduğu için mezmun bir fiilin, yani Allah mezmun bir fiile yani şeyden e, isim olan bir isimdir. Oysa hak edenler, çünkü fiili işlemişler, iftira atmışlar, mufteri olmuş. Ve قال تعالى: وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليوردوهم وليلبسوا عليهم Ama bu bu iftiraların nedir? Yani iftira edenler kimlerdir? çocuklarını öldürenler. Yani bunlar da cahiliye yani cahiliye devri Araplar. Mukatele taala ve qalu hadihi en'amun ve harthun hijrun. Leyed'amuha illa men nasha. Biz'amhim ve en'amun hurrimat zuhuruha ve en'amun la yezkuruna ismallah aleyhi iftiraun aleyhi. Se bima Yani bunlar da yine cahiliye devri Araplardı. Onlar diyorlardı. İşte bu ekinler ve bu ee, hayvanlar bunlar hicr bunlara dokunulmaz ha? bunlar kimse dokunamaz la yet'ammu illa men ancak bizim istediklerimiz bunlardan yiyebilir rızamıyorum onların yani şeysi böyle öyle zannediyorlar ve amun hurrima yani onlara binmek sırtları yani haram netmişlerdi ne yani el muhim cahiliye muşikleri belille hayvanları ve belirli ekinleri bunları insanların kullanımına haram kılmışlardı. Hem yeme babından hem de onları yani binme işte taşı taşıt olarak kullanmak kullanmakta e, haram kılmışlardı. وَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّٰهِ ve bazılarına da Allah'ın isminizi zikretmemişler. İftiraun burada. İftiraun aleyhi. Yani kime iftira atıyorlar? Allah Subhanahu ve Teala iftiraları seyid bi ma kanu Onların o iftiralarının karşılığını verecekler elbette. Yani orada ne diyor? Allah Subhanahu fesemmuhum muftirine bi fe'lihim haza allazi fa'luhu qabl risale. Risaletten önce yaptıkları o fiillerden ötürü onları müftiri olarak isimlendiriyor. O zaman iftira ismine hüccet ikamesinden önce insanı ilhak edecek olan bir isimdir. بابه لحوق اسم الغفلة ونف الهداية ولو قبل قيام الحجة بضينا غفلة وهداية مند المديننا في جديد قامسنا أنجئي لهكذا قال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون فسمى آباءهم غافلين قبل الرسالة وقال تعالى لتنذر قوما ما آتوا من نذير من قبلك لعلهم يهتدون نفى الاهتداء عن آبائهم وَهُمْ اَهْلُوا فَتْرَةٍ Yani, لَعَلَّهُمْ <gülüyor> يَهْتَدُونَ Umulur ki onlar hidayet, hidayet, olurlar. hidayet <gülüyor> olurlar. Demek ki hidayet üzere değiller. Hidayet üzere değiller. O zaman Allah Azze ve velev ki onlar fethet ehli olsa da bir görüşe göre o zaman ne? Ee, hidayet üzere değiller. Nef ediyor hidayeti ya. Yani. mesela orada. O zaman bu da Allah Azze ve gaflet ismini de ve hidayet meni de yani uh, hüccet ikamesi öncesi ispat etmiş ismen ha isim bak ismi ispat hükmü değil ispa ismi sonra no, babu luhuq ismi ismet oryani ve zulmi ve alolu ve isme müffsedine ve loqabla kabla elhaj. Allah teala ilhab ila feraunu innu tara feraunu innu tara Halbuki bunlar, izhab ile feraun daha henüz Musa ferauna gitmemiş Aliyussatıssalâm. İthna da Rabbu Kemus'a nektel Qo'mu Zalimin. Bu da yine Musa Aliyussatıssalama, Allah sizi Allah Subhanahu wa Taala ona gitmesini emrediyor ama henüz gitmemiş. Ama kavmi nasıl isimlendiriyor? Qo'mu Zalimin. Maqal ete Ale inna ferauna alaf fil ard. İlanıal, innu kana min al mufsidin. Bunlar hepsi yani Risalet öncesi. Henüz Musa aleyhisselatü vesselam gitmemiş, gitmemiş. Henüz beyan etmemiş ama Allah azze ve cel hem tağa hem zalim hem mufsit isimlerini kendisine vermiş. قَالِ بِنُ تَيْمِيَةَ رَحِمُوا اللّٰهِ فَسَمَّاهُ تَاغِيًا وَظَالِمًا وَمُفْسِدًا قَبْلَ مَجِيمُ Musa aleyhisselatü vesselam Evet bu böyle devam edecek. سنرى باب له قسم الضلال ولو قبل قيام الحجة قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إلى أن قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ونر نيد هذا أفل لفي ضلال مبين ونرأبها تكبر ضلالة إتشين دايدلار ندن أفل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني الرسول قندر مدن أفل وإن kablo من لَفِي مُبين. Onlar daha evvel apaçık bir dalalette içindeydiler. O zaman dalalet isminin net ispat ettiği ve levki onlara resul de resul gitmemiş olsa da. O kâle ve zekuruhu kema min Ondan evvel ne siz muhakkak sapıklık sapık olanlardanlardandınız. O kâle taala inhem alefu abahum dalin fehum ala atharim yahraun fasammahum dalin qablir risale onlar babalarını yani sapıklar olarak buldular fehum ala atharim yahraun ve onların o onların ardından koşarak gidiyorlar el muhim onlar babalarını atalarını yani dalin olarak ha Buldular. Allah Azze فَسَمَّهُمْ dalin قَبْلَ رِسَالَ قال تعالى قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ Siz ve babalarınız, atalarınız yani apaçık bir dalalet içinde idiniz yani evvelkiler yani henüz Resul gelmemiş olanları Allah Azze ve apaçık bir sapıkçı için olmalarıyla isimlendi. وَقَالَ تَعَالَ وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدًا yani bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada tabii dal sapık manasında değil. Ha? Yani burada ne manada yani ne olacağını bilmeyen manada yani hani e, o bir netlik olma şaşkın manasında yani ne ne olduğunu ne olacağını bilmeyen manada. Ha, çünkü o dönemde onun yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevhid üzereydi. Hanif idi. Lakin onunla beraber de İbrahim Aleyhis'ın dini kaybolmuştu. Yani ne yapacağını bilmiyor. Nasıl yapacağını bilmiyor. Ha, o manada dal idi. Hı? O manada. Yoksa sapık değil. Şirk üzere veya da maset üzere değil. O manada sapık değil. Yani nasıl, hangi yolu izlemesi gerektiğini bilmiyordu. O manada dal idi. Allah Hazretleri onu hidayet etti. Yani ona hangi yolu izlemesi gerektiğini gösterdi. O manada. Ve kâle ta'ala an Musa Ali selam vesselam قال فعلتها اذا وانا من الضالين o da aynı şekilde Musa da aleyhissalatu vesselam yani bu manada yani, sapık manasına değil yani o da bir çıkış kapısı yani. arıyor yani nasıl nasıl doğru doğru olan nedir orada o ana minad dalin ve Abdullah ibn Zeyd radıallahu anhu marfu'an fi qissatin ve fiha Elem ecidkum dalalen fehadakumullah bi Bu da yani hadiste yani siz dalal sapık sapıklar olarak sizi bulmadım fehadakumullah bi siz de benimle hidayet etmedi mi mutefakun ale yani o zaman ne orada yani nebevî lügatiyle de dil ile de netmiş eee evvelki halleri sapıklık olarak dolaylı isimlendirmiştir. Fesemmehum dalin qabla meji'e ilayhim. Ve قال Amr ibn Abbas: "Kuntu ve ana fil cahiliye adunu en-nase ala O da zaten Amr Abbas eee devrinde onların sapıklık üzere olduğunu ben biliyordum diye. Yani Osman o da ne yani o risalet önceki döneminde dalalet ile اسم لندن باب لحوق اسم الفاحشة ولو قبل قيام الحجة قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا بابا درمز دب فاحش ليبهدو أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين بضى موسى عليه السلام Lut alay kendi topluma diyor ki siz bu fahiş bu davranışları sizden evvel kimsenin yapmadı bu fahiş davranışları mı? Ee, yapıyorsunuz. El muhim şahit burada nerede? Yani men sebekakum biha min ahad min alamin. Daha evvel kimse yapmamış. Yani bu o henüz onlara ulaşmadan evvel o davranışları yapıyorlardı, münkerat yapıyorlardı. Ama yine de Musa e, Lut ailesi ne diyor fahişe. Onları isimlendiriyor. Aynı şekilde ilk aile bu ifade fe'lu fahişeten. "Kalu vejdna alayha Bizim atalarımız da bu fahiş bu münkerleri yaptı yaparken e, gördük, bulduk. Biz de yapıyoruz. Galibun Teymiyye rahime muhafa delalala annaha kanet fahişeten indahum. Ha o onlarda fahiş şeylerde fuxuş idi yani. Kablə en ya onları nəhiyet meden evvelde, bunlar onun onlar indinde fa ya yani fuxuş davranmışlardı. de "A innəkum la taatun rijal ve taqtun al sabile ve taatun fi nadi kumul munkar." O o hal siz erkeklere e, varıp Erkeklere varıp yol kesmek ve meclislerinizde bu münker davranışları mı yapıyorsunuz? Yani bunları yapıyorlar da. Ve onların bu yap yaptıkları davranışların da münker ve fahiş şeyler olduğunun farkındaydılar yani. Yoksa bu şekilde hitap etmenin ne manası olur? Yani siz bunları yani, yani o ne diyordu Lut Aleyhisselam? Onlara diyordu ki yani siz bu münker davranışları mı yapıyorsunuz? E şimdi zaten eğer yani insan bu... Yani onlar bu davranışların münker ve fahiş olmasını ikrar etmeleri gerekiyor ki yani böyle bir hitabın manası olsun. Eğer bunu ikrar etmiyorlar onlar diyecekler ki ya bunlar münker fahiş değil ki yani derdin ne? O zaman hitabın manası kalmayacak. Yani onlar da bunun farkındaydılar. Ya yani bu işlerin aslen yani fahiş davranışlar. bunlar münker şeyler aslen ama nefisleri artık bunlara... Ee, yani azdı, azmış oldukları için artık onları rağbet ediyorlar. Velev ki faiz olduğunu bilse de. Ha, bugün de birçok insan işte mesela birçok münkerle işliyorlar ama o münkerler demiyorlar bu münker değildir. Münker olduğunu ikrar ediyorlar diyorlar evet münkerdir. lakin artık nefis onu arzuluyor ya bir kere yani onun tadını almış. Dolayısıyla artık onu arzuladığı için münker olmasını ikrar etmekle beraber rağbet edip ist istiyorlar, yapmak istiyorlar. وَهَذَا خِتَابٌ لِمَنْ يَعْرِفُونَ قُبْحَ مَا يَفْعَلُونَ وَلَاكِنْ اَنظَرُهُمْ بِالْعَذَابِ Yani bu diyor İmam İm Üiteymi İm Rahimullah. Yani bunun çirkinliğini bilenlere yapılacak olan bir hitaptır. Ha. Lakin onlar ne diyor? Azap ile tehdit ediyor. Yani siz bu yaptığınız münkeller, yol kesme, işte erkeklere, erkeklere yaklaşmak. Bunları mı yapıyorsunuz yani? Onlar bunların çirkin davranış olduğunu biliyorlar lakin yani maksat burada ne yani bunları terk edin yoksa azap edileceksiniz. Yani az Necundu babu luhuq ismi'l-maqtı qabla'l-ba'sati wa qabla hujja En Ayyad ibn Himar radıallahu anhu merfu'an inna Allah en nazara ila ahli'l-ardh famaqatahum arabuhum ve acemuhum illa baqay min ahli'l-kitab. Rahav Muslim. En Ayyad ibn Himar radıallahu anhu dengelen hadiste İmam Müslim'in tahriceti hadiste Allah subhanahu ve yeryüzüne bakmıştır arz ehline bakmıştır ve makatahum yani makatene hoşlanmamıştır buğz etmiştir yani sevmemiştir arabuhum ve acemuhum yani Arapları acemleri de illa bekaya min ehlil kitap sadece kitap ehlinden bir Bazıların, geride kalmış bazılarını onları hariç. Yani burada ne ispat ediyor şimdi hadis? Allah subhanahu ve teala yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden evvel Allah'ın azze ve celle'nin onları onlardan hoşlanmamasını. Böyle bir şey olacak yani risalet zayıflayacak. Risalet yani yani, yani mesele orada önemli olan bütün bu isimlerini ya, bu ya, bu isimler şeysi nedir? Ben, Bak, hocam, mezmun fiil mezmun fiillerin isimleri hepsi mezmun fiillerin isimleri ve onlar hepsi ne diyor? Risalet öncesi ispat ediyor yani Risalet öncesi ispat ediyor bu konu zaten daha önce geçti bu sadece şimdi ne? kitabı bitiriyor yani ha. yani Risalet öncesi isimleri 100 senenin başında dini tecrid olacak, tecrid edecek olan bir müceddit gönderecek diyor Allah subhanahu ve teala ha burada bırakalım Gerisinde gelecek derse bitiririz la illa din dışında başka şeyler getirerek reform